Kardeşlerim, muazzez müminler Kubur faresine eş bir hayat yaşayanlar Kalemlerinden mürekkep yerine muzahrafat boşalanlar Peygamberlere, salihlere, sıddıklara, onlara saldırırlar Onlara hakaret etmenin adına sanat derler Mecmualarında, gazetelerinde enbiyaya, evliyaya hakaret, sütun sütun görürsünüz Ya haber olarak, ya çizgi olarak, ya resim olarak görürsünüz Niçin peygamberlere saldırırlar? İnsanlar, firavunların zulmü tarafından kuşatıldığında Hazreti Musa onlara kurtuluşun yolunu gösterir Firaunların zulmü altında kalsınlar diye Musa'ya vururlar aleyhisselam. Hz. İbrahim ateşin içinden çıkıp ümmet olmayı, millet olmayı gösterir. O yüzden İbrahim aleyhisselama vururlar. Hz. Yusuf aleyhisselam gençliğe, Züleyhalara kapılmadan o yolda yürümeyi öğretir. O yüzden Hz. Yusuf'a saldırırlar. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bütün bela mahşerlerinden insanlar, mazlumlar, muzdaripler nasıl kurtulacaklar? Onun nazım planını gösterir, haritasını verir. O yüzden Peygamberi Ekber sallallahu aleyhi ve selleme hakaret ederler. Kardeşlerim, bir Allah'ın planı var bir de zalimlerin planı var. اَنَاُرِيدْ اَنْتَ تُرِيدْ vallahu يَفْعَلُوا مَا Sen başka bir şey, ben başka bir şey istiyorum. Fakat bu mülk Allah Azze ve Celle'nin, o neyin nasıl olmasını Murad ettiyse öyle olacak. Hükmünü o şekilde verecek. Fotoğrafın sonuna bakın. Yürüyüşün sonuna bakın. Sonuna bakınca eşyayı doğru bir şekilde idrak etme imkanına nail olacaksınız kalemlerinden muzahrafat boşalanlar, kubur faresine eş hayatı yaşayanlar, kendilerini sanatçı diye aldatanlar, sahnelerde arz endam edenler, daha çok kim sövüyor diye onları bulup, sahnelere çıkarıp onlara ödül verenler, o adamlar, bütün bu ameliyeleriyle seni masiyete davet ediyorlar. Hayatlarına bakın, yazlıklarına, muhtevalarına bakın yekun hattıyla şunu göreceksiniz onlar bir kadını alırlar bir hayatın içine çağırırlar boyun var derler güzelliğin var derler neden mahallede kalıyorsun neden evde duruyorsun alırlar aldatırlar setlere dizilere götürürler ajanslara kaydederler podyumlara çıkarırlar 40 yaşına kadar 50 yaşına kadar onun güzelliğini, bedenini, fiziğini sömürürler. Artık bundan sonra sana ihtiyacımız yok. Sana rol veremeyiz. Seni dizide görevlendiremeyiz. Seni podyuma bu halinle çıkaramayız derler. Kız kardeşi vardır, erkek kardeşi vardır. Onların yanına gider, oraya sığınır. 50 yaşından sonra onlar da evlenirler ya da çocukları vardır, torunları vardır teyze derler neden sen bizim annemizde duruyorsun neden teyze derler babamla bizim evde duruyorsun o evden ayrılmak zorunda kalır kimsesizler yurduna gider Düşünür, yaşı 70'e gelmiştir. Yıllar öncesine gider, çocukluk yıllarında. Mahallede arkadaşları vardır, Ayşe, Zeynep, Fatıma. Onlarla oynuyordur, aradan 60 yıl geçti. Şimdi Fatıma babaanne oldu. Bir oğlu imam, diğeri muallim, ötekisi mühendis, diğeri doktor. Beşinci oğlu da köyde, çiftçilikle meşgul oluyor torunları etrafında bayram olduğu zaman koşuyorlar babaanne diyorlar bize dua eder misin elini öpüyorlar etrafında şu kadar insan var ve onlar Kur'an-ı Hakim hakimle büyümüşlerdi Kur'an-ı Hakim anneye, babaya, babaanneye, dedeye iyilik yapmayı emrediyordu onlar da şimdi 70 yaşındaki arkadaşının etrafında halka halk olmuşlar, hale hale olmuşlar. Baba anne diyorlar, nine diyorlar. Bize dua eder misin diyorlar. Şimdi o podyumlardan, dizilerden, setlerden güzelliğinin sömürülmesi üzerinden yıllar geçti. Kenarda, köşede ölümü bekliyor. İşte kubur faresine eş bir hayat yaşayanlar, fuhşiyata sanat derler, milletin kızlarını o hayata mahkum ederler. Ya da bir adamın önüne çıkarlar, barı gösterirler, meyhaneyi gösterirler, adamı evinden alırlar. Bir kadehle bir şey olmaz derler. Başlar, bütün acıların, bütün ızdırapların devası burada derler. Meyhanede derler, adam meyhaneye alışınca evinden, ailesinden, yerinden, yurdundan kopar. Geriye yıllar sonra döndüğünde ne onu bekleyen bir eş, ne de çocuk bulur her şeyi dağıtmıştır her şey paramparça olmuştur işte onlar bizi evimizden yerimizden yurdumuzdan bizi bir damla sudan var eden Allah Azze ve Celle'den uzaklaşmaya davet ediyorlar fakat yorulduğumuzda yer yarıldığında gök yarıldığında nefsimiz cehennem çukuru olup içine düştüğümüzde ya Hazreti İbrahim, ya Hazreti Musa, ya Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem senin elinden tutacak, sana yol verecek imamına, peygambere, evliyaya, enbiyaya, küfür yobazları sen cehennem çukurlarından kurtulma diye saldırıyorlar. Topçuya bak, popçuya bak. Onları özendiriyorlar. Çocuklar popçular gibi olsun. Topçular gibi olsun. Ehli dünya sizin evinize ekranlarla girip böyle bir hayatı anlatıyor kardeşlerim. Bir tarafta iman, bir tarafta nefis. Eğer sırat-ı müstakimde yürüyemezsek nefis bizi kendi çukuruna alacak. Bir annenin beş evladından birisiniz. Dört tane çocuk anneye bakmıyor. Siz bakıyorsunuz. On yıldır Valdeniz yanınızda. Gittikçe ağırlaşıyor. Eşiniz, çocuğunuz, etrafınızda olanlar. Bu kadın vefat edince diğer çocuklar da miras alacaklar, pay alacaklar onun malından. Peki sen ahmak mısın, neden sadece sen bakıyorsun diyorlar. Sen diyorsun ki innehu men yetteki ve yasıbir fe inna Allah la yudhiu ecre'l muhsinin Eğer muttaki olur sabredersen Allah senin amelini zayi etmeyecek annene baktıkların yaptıkların ihsanın bütün bunların karşılığını kıyamet günü kişinin annesinden babasından eşinden yavrusundan kaçacağı günde alacaksın bulacaksın sen kazandın Öteki çocuk, o da beş yavrusu olan bir kadının beşinci evladıydı. O da on yıl, yirmi yıl annesine baktı. Eşi, çocukları sürekli tazikte bulunuyor. Neden sadece sen bakıyorsun? Malına diğer çocukları, onlar da ortak olacaklar. Kardeşlerini çağırıyorsun, diyorsun ki, ''Bu kadının tek evladı ben miyim? Neden bakmıyorsunuz? Ya bakarsınız ya da annemi kimsesizler yurduna götürüyorum.'' dediniz. İki gün sonra valideniz vefat etti. Bütün amellerinizi kaybettiniz. İnnehu menyet taki wayas bir. Fe innallah la yudiyahu ejral muhsinin. Neden peygamberlere saldırıyorlar? Çünkü Allah Azze ve Celle, embiya üzerinden, evliya üzerinden, salih kullar üzerinden yorulduğumuzda, daraldığımızda nasıl ayakta kalırız? Onu anlatır, yıkılma Müslüman der, ayakta kal, ayakta kalmaya memursun, ayakta kalmaya mecbursun. Allah Teala seni nefsine, şeytanlara kul olasın diye değil, sadece ona secde etmek için yarattı. Bu yolda yürüyeceksin, daraldığında, yorulduğunda peygamberlere bakacaksın. İzrail Yusuf'üle abih'i, ya abeti, 'İnni rai'tu ahd aşera kovkbo ve şamsa ve al-qamara rai'thum li sajdin.' İzrail Yusuf'üle abih'i, ya abeti, Hazreti Yusuf Aleyhisselam çocuk rüya görür. Sabah babası Yakub Aleyhisselam'ın yanına gider. Baba der, akşam bir rüya gördüm. Güneş, ay on bir yıldız önünde secde yapıyorlardı kâle ya buneyye la teksus rü'yâke ala ihvetik yavrum bu rüyayı kardeşlerine anlatma güneş önünde ilecek. ay önünde ilecek. anan baban önünde elini bağlayacak o gördüğün yıldızlar kardeşlerin kardeşlerin önünde duracak ama kardeşlerini anlatma, kardeşlerin sana ihanet eder, kardeşler rüyadan haberdar olur, ya da Hazreti Yakub Aleyhisselam'ın oğluna olan merhametinden rahatsız olurlar. Anne. Hangi çocuğunu daha çok sever? Ya da hangi yavrusuyla daha çok alakadar olur? Küçük olanla. Ya da gurbette olanı daha çok sorar. Ya da hasta olanla daha çok alakadar olur. Diğerleri onu fazla sevdiğini düşünür. Hakikatte ona alaka göstermesinin gerekçeleri var. Kardeşler anlayamazlar. Alırlar Yusuf'u Yakup Aleyhisselam'dan. Götürürler, icma ederler. Kuyuya bırakırlar, kuyudan kurtulma ihtimali belki yüzde bir bile değildir. Kuyuda yılanlar var, kuyuda akrepler var, kuyuda yalnızlık var. Geride ağlayan Hz. Yakup aleyhisselam var. Vecaet seyyâretun Bir kervan gelir, adamı gönderirler, su alacaktır. Onlar suya muhtaçtır. O kuyudan su diye Hz. Yusuf aleyhisselamı çıkarırlar. Götürürler köle diye Mısır pazarlarında satarlar. O Bi bişemenin baksin darahime meydude. Birkaç kuruşa satarlar Mısırı kurtaracak. Mısır'a cennetin soluklarını getirecek Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a onlar da ihanet ederler ve sonra Aziz'in evine gider. Gurbette insanlar günah işlemeye daha meyaldır. Gurbette gören yoktur. Kapılar kapanmıştır. Hazreti Yusuf Aleyhisselam gurbette. Kardeşler yok, baba yok, anne yok. Evde Züleyha orada Ve gallakatil ebwab ve qalet Kapıları kapatır Züleyha. Vagal katil ebuab diye Kur'an Hakim anlatabilirdi. Fakat o zaman muballa ifade etmez. Vagal katil ebuab deyince teksir ifade ediyor mübalağa var. Yani Züleyha sarayın bütün kapılarını kapattı. Vagal katil ebuab ve vakaleteyle gel Yusuf diyor. Dünyanın en güzel kadınlarından birisi seni çağırıyor Yusuf diyor. Makam sahi olan Züleyha çağırıyor Kralın Azizin eşi Züleyha çağırıyor vagalla katil Ebu abe vakalet senden benden başka kimseler yok kimseler göremez kapıları kapattım Sen varsın ben varım Yusuf diyor Kâleme Allah, Hazreti Yusuf Aleyhisselam Züleyha Kapıları kapattın Pencereleri kapattın Züleyha Sema'nın kapısını kapatabilir misin Züleyha Göklerin kapısını kapatabilir misin Züleyha Gecenin zifiri karanlığında Siyah taşın üzerindeki Siyah karıncayı gören Allah Azze ve Celle'nin Şu evde Bizi görmesine engel Olabilir misin Züleyha Kale maadallah Allah görüyor Züleyha Kardeşim bunlar O mecmualarıyla Ekranlarıyla Dizileriyle Senin yoluna çıkacaklar onun için Hz. Musa'ya hakaret ediyorlar Onun için Allah Resulü Aleyhisselam'a bu dinsizler Bu küfür yobazları Bu namus yobazları onun için saldırıyorlar İstiyorlar ki Yeryüzünde herkes Onlar gibi Kubur faresine eş bir hayatı yaşasın Onlar gibi Fuhşa sanat desinler Elinde telefonlar var Telefonların içinde programlar Kapıyı kapattığın zaman evdesin, yurttasın, okullasın, gecenin biri içinde bir züleyha, içinde bir nefis Ahmet diyor. Gören kimseler yok. ''Ve ghalakatil ebuab. Şeytan bütün kapıları kapattı. Al telefonu. Allah'a isyan programlarını izle diyor. İşte burada toto oyna diyor. Loto oyna diyor. Kumarın içine dalıyor, dal zevk alşı dünyadan, tam nefsin'e mağlup oluyordun ki Hazreti Yusuf Aleyhisselam, ve gollaket il abwab ve qalat heyt alay, Allah, ey nefsim, Allah'ın görmesine engel olabilir misin, kardeşlerim? Hazreti Yusuf Aleyhisselamı Kur'an hakim bize anlatır. Madde planda baktığınız zaman Hz. Yusuf'un oradan kurtulma imkanı yoktur. Kendi dünyanızdan hadiseyi şu çerçevede tasavvur edin. Bir adam vefat eder, geride çocukları var, büyük çocuklar anlaşırlar, küçük bebeler var, onlara mirastan pay vermezler, her şeyi üzerlerine alırlar. Onlar zengin olurlar, küçük çocuk bakan kimseler yok. Etraftan birileri alırlar, ona sahip olurlar. Aradan yıllar geçer. Haram mal bir kapıdan girer, diğerinden çıkar. O çocuğun mirasını alan ağabeyler her şeyi kaybederler. O çocuk okur, yürür hayat merdivenlerinden bir bir çıkar. Sonra bir daireye amir olur, işçiler alır. Bakar ki gelen hademeler arasında mirasını alan ağabeyleri de vardır ya da hadiseyi şu şekilde tasavvur edin bir adam meyhaneye düşer hanımını beğenmez kapı dışarı eder, boşar, bırakır sonra o kadın bir adamla evlenir adam zengindir, onun eşidir birisi oraya müracaat eder onu hademe olarak, hizmetli olarak alır evine gönderir evin işleriyle alakadar olur bir gün domatesi, patatesi getirir, zili çalar, kadın açar kapıyı bakar ki onu boşayan adam şimdi yeni eşinin yanında hademe olmuştur, oraya girmiştir, orada çalışıyordur. Belagat kitaplarımızda şöyle bir misal anlatılır. Bir kadın eşinden ayrılır, beğenmez onu, yaşlandı diye. Bir genç adamla evlenir fakat genç adam her şeyini kaybeder. Aç kalır, eski işinin yanına gider. Bize süt verir misiniz der. Dayya'til lebene sayfi Sen sütü benden ayrıldığın gün. Bu adam yaşlandı deyip kapıyı yüzüme vurduğun gün kaybetmiştin. Onlar aldılar. Hazreti Yusuf aleyhisselamı kuyuya bıraktılar. Kur'an-ı Hakim bize bu hadiseyi anlatırken. Wallahu galibun ala emri. Allah, Yusuf'u kuyudan çıkarmaya, Mısır'da sultan yapmaya, kardeşlerini önünde dikmeye muktedirdir. Onlar sana tuzak kuruyorlar. Telefonda tuzak var, ekranda tuzak var, gazetede tuzak var, mecmuada tuzak var, hayatta tuzak var. Fakat unutma eğer sen Hz. Yusuf aleyhisselam gibi olursan emri, Allah emrini yerine getirmeye muktedirdir. Kardeşler Hz. Yusuf'un karşısında durunca şunları söylemişti ''İnnehu men yetteki ve bir, fe Allah la yudhiyhu ecrel muhsinin. ''Kim muttaki olursa, kim telefona mahkum olmaz, ekrana mahkum olmaz, gözlerine kim sahip olur, günaha girmeme noktasında sabrederse Allah onların amellerini zayi etmeyecektir Allah muhsin olanların ihsan derecesinde ibadet edenlerin amellerini zayetmeyecek. Şimdi yürüyorsun Kur'an hakim senin önünde Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ı koruyor. Kaplar kapandığı zaman, Züleyhalar gel dediği zaman kâle mâdallah diyebilirsen seni dünyanın seni şehvetin seni cehennemin çukuruna atan bu insanlar gün gelecekler önünde duracaklar eğilecekler Allah'ın inayetiyle nasıl Hz. Yusuf aleyhisselamın rüyası hakikat olmuştu anlatınca rüyayı Yakup aleyhisselam evladım Güneş, ay, yıldızlar yani bütün dünya senin önünde iyilecek. Kardeşlerim eğer bu ümmet bugün mazlumsa, mağdursa, eziliyorsa Hz. Yusuf Aleyhisselam sana kurtuluşun yolunu gösteriyor. İnnehu men yettaki ve yasbir Eğer muttaki olur, eğer sabredersen, peygamberlerin, salihlerin yolunda yürürsen Roma'nın çocukları, Washington'un katilleri Allah'ın inayetiyle o gün gelecek Kuyudan, Yusuf'u çıkaran, Mısır'a sultan yapan, Allah Azze ve Celle, Allahu Ekber diyenleri, Yusufları, Ahmetleri, Fatihlerin, Yavuzların çocuklarını yeniden dünyanın hakimi yapacak katiller önünüzde diz çökecekler Allah'ın inayetiyle. kuran Hakim hikaye kitabı değil. Niçin Hz. Yusuf Aleyhisselam'dan bahsediyor? İslam'ın kızı, ayrıldın, bir şehre gittin, okuyorsun, arkadaşlarım var, diyorlar ki baban görmez, dayın yok, teyzen yok, abin yok, hadi bu akşam eğlenmeye gidelim. Erkeklerle tam oturacaksın, seni gören kimseler yok, kapları kapattılar. Ama Hz. Yusuf aleyhisselam diyor ki semanın kapılarını kapatamazsın. Zifiri karanlıkta o karıncayı gören Allah Azze ve Celle seni görüyor Ayşe diyecek. Hz. Yusuf aleyhisselam İslam'ın kızlarını Hz. Muhammed aleyhisselamın gençlerini bela çukurundan alacak selamete taşıyacak. Musa aleyhisselam firavundan kurtuluşun yolunu göstermişti. İbrahim Aleyhisselam ateşten çıktı, ümmeti, milleti kurdu. Yusuf Aleyhisselam devleti, gök kubbemizi inşa etti. Allah Azze ve Celle bütün bu hakikatleri Peygamber Ekber Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şahsında topladı. Bugün yalnızız, bugün Müslümanlar olarak çaresiziz. Ümmeti kuyulara atıyorlar. Ama unutma Wallahu galibun ala emri Yusuf'u kuyudan çıkarmaya muktedir olan Allah Azze ve Celle Seni de o çukurlardan çıkaracak Peygamber aleyhisselamın izinde yürürsek Cebelitarık'tan Cava adalarına kadar Tek karargahımız, tek bayrağımız olacak Allahu ekber diyenler yeniden dünyaya hakim olacak Cep telefonun gecenin yarısı Unutma göklerin kapısı kapanmaz kardeşim seni gören Allah Azze ve Celle var.